Musa, ey kavmim eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimselerseniz artık sadece ona tevekkül edin dedi.